Sesli mesaj özel bölüm. En sevilen tekerlemeler merhaba değerli dinleyenler yine yeniden bir özel mesajla huzurlarınızdayız karşı karşıyayız ve bugün daha önce sözünü vermiş olduğum en sevilen tekerlemeler konusunu oluştururken demiş olduğum üzere bakarsınız ileride tekerleme özel bir sesli mesaj bile yapabiliriz. Cümlesine binaen bu özel sesli mesajı oluşturmaya çabalıyorum. Evet. Her ne kadar ilk zamanlar pek bir katılım olmamış olsa da yani ben bir ilk zamanlar rahat nefes almıştım. Ee, nedir? kimse katılım göstermiyor, oh ne güzel. Ee, yani bu sesli mesajdan yırtarız diye düşündük. <gülüyor> Ama nedir? Sehrazat ya da Şehrazat atak yapmış. Ve hemen ilkinde söyleyemediği bir tekerlemeyi bakalım biz söyleyebilecek miyiz diye sunmuş. Onun ardından Abheri atak yaptı ve tekerleme üstüne tekerleme geldi. Belki de Türkçedeki en uzun tekerlemeyi sundu. Şehrazad'ın gönderdiği tekerleme ile başlayalım. Bakalım, söyleyebilecek miyiz? Gerçi ben biraz egzersiz yaptım da hani kayıt öncesi kayıtta pot kırmayalım diye. <gülüyor> Aa, buna rağmen tabi tekerleme bu. Sağ solu belli olmaz yani. <gülüyor> Kapı gıcırtıcılardan mısınız, ocak kıvılcımlandırıcılardan mı? Açılışı benim tekerlemeyle yapsaydık. Şu karşıda bir dal dal sarkar kartal kalkar kartal kalkar dal sarkar kartal kalkar kan tar tar tar. Vaktiyle. Üzerinde epey durduğum, şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak ve şu yoğurdu mayalamalı da mı yemeli yoksa mayalamalı da mı yemeli tekerlemeleri epey eğlendirmişti beni. Aa, Konya'dayken nedir? Çocuklara epey e, sunardım ve zorlanırlardı. Keyifli de olurdu. Onlar birbirlerine gülerlerdi. Ben de onlara gülerdim. <gülüyor> evet. Serra Azat'tan yine Üç Tuz Evet e, e, e, e, <gülüyor> <gülüyor> Üç Tastun Çal Şemsi Paşa Pasajında Şemsi Paşa Pasajında Sesi Büzüşesi sesi, Büzüşesi Sesi Büzüşesi Şemsi Paşa Pasajında Sesi büzü Celer Ve işte Abheri konuğumuz olmuş ve bizi ders köşe yapma uğrunda mücadelesine girişmiş. Birkaç tekerlemede benden olsun demiş. Adem madene gitmiş, Adem madende badem bulmuş. Madem ki Adem madende badem bulmuş niye bizi getirmemiş? <gülüyor> ee çalıştık yani o yüzden böyle daha bir rahat atıp tutuyorum tabi. Çatalda da topal çoban yaparsa çatal sen de Çataldağdaki topal gibi yaparsa tar çatal saban? Tekrar, Çatalda çatal saban, sen de Çataldağdaki topal çoban gibi yaparsa <gülüyor> <Çatal da> <gülüyor> yapar, tar yapar, mısın çatal saban? soru işaretini koymamış tabi ben soru olduğunu anlamadığım için böyle hata yaptım ve beni zorlayan bir tekerleme daha şimdi bir tarlaya kemeken ekmişler iki kürkü yırtık kel kör kem... kemek kampur kirpide danmış bir kürkü yırtık el kel kekerler Bir tarlaya kemeken ekmişler. İki kürkü yırtık, kel kürk ekeme, kampur kirpi dadanmış. Bir erkek kürkü yırtık, kel kürk ekeme, kampur kirpi öpürü dişi kürkü yırtık, kel kürk ekeme, kampur kirpi. Erkek kürkü yırtık, kel kürk ekeme, kampur kirpi'nin görkünü, dişi kürkü yırtık, kel kürk ekeme, kampur kirpi'nin kirpünü, dişi kürkü yırtık, kel kürk ekeme, kampur kirpi'nin körkünü erkek kürkü yırtık, kel kürk ekeme, kampur kirpi'nin görkünü eklemişler. Bu arada ben kambur yerine kampur mu dedim? Dedim. Emin değilim de eğer öyle demişsem orijinali Kambur diye yazıyor. Ama yani o hata sayılmaz eğer öyleyse tabii. <gülüyor> Hadi bakalım kolay gelsin demiş. Allah razı olsun diyoruz haberi. Sağ olun dilimize kattığınız bu esneklikten dolayı hakikaten minnettaresiz. <gülüyor> Evet, yani ara ara ben işte tekerlemeler birikince işin zorluğunu, vahametini hissetmişim. Ve sadece ben söylersem olmaz, tadı olmaz değil mi demişim. Üyelerden de katılım olsun diye böyle bir cümle sarf etmişim. Şimdi aberi gene devam etmiş. Sesli mesaj sözü verdik ya. Ne kadar zorlarsam kardır. Yaklaşım mı sergilemiş, ne yapmış böyle? En zor tekerlemeleri bulmuş ve sunmuş. İşte demiş ki: Selam mebiğim, ey aleyküm selam. <gülüyor> Yukarıda yolladığım tekerlemeler en sevdiklerim. Hmm. Şimdi de herhalde en sevmediklerini, en zorlarını bulup bir yerlerden onlarıma ekliyorum ne yapmış acaba? <gülüyor> Önemli olan dilimizin aşina olmadığı tekerlemeleri söylemek olsa gerek öyle değil mi? Sesli mesaj olayını çok tuttum bırakmaya da niyetim yok. Özellikle de Kürk' yırtık kel kör keme kampur... Kambur. Ben kampur diyormuşum ya. Kambur. <gülüyor> Kirpinin kirpi, kambur tekerlemesini sizden işitmek ayrı bir zevk olacağını... Ta tasavvır ediyorum. Cümlede bir hata mı var? Bozukluk mu var? Durun eğer öyle bir şey varsa hani en azından o bana yükleniyor. Ee, böylece ben de bir, bir açığını bulmuş olacağım. Bir inceleyin ben. Evet. Yani bir hata var gibi. <gülüyor> Okuyayım. Ee, dinleyenler olarak siz karar verin. Özellikle de... Kürkü yırtık kelkör kekeme kambur tekerlemesini sizden işitmek ayrı bir zevk olabileceğini tasavvur ediyorum. Yani cümle dağınık, toparlanmaya ihtiyacı var. Eyhaber. Hı. Hmm. <gülüyor> Düzeltmeye çalışsak mı? Boş ver, kendi başka bir hata yaparım. Ava giderken avlanmış olurum diye korkuyorum. Siz değerli dinleyenler düzeltsin. Sadece ben söylersem tadı olmaz ama değil mi? Benim cümlem bu. Acaba bu cümlenizden üzerime alınmam gereken bir mevzu var mı? Bilemiyorum. Ama alıngan olmamak lazım diye düşünüyorum bunu. <gülüyor> tabi, tabi. Rahat, hoş, ne güzel. Birikim adına birkaç tane daha gönderiyorum. Oo çok teşekkür ederiz. Dört deryanın deresini 4 dergahın derbendine devrederlerse 4 deryadan 4 tert 4 dergahtan 4 dev çıkar. Helal el maldan aldı, aladan alandı da biz bir aladan alıp aladan alanamadık. Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek, bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek. Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek, bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördek. Siz de bizim gibi beş boz başlı beş boz ördek misiniz demiş. Yani ufak bir sürçme oldu da o şey tekerlemenin akışına halel getirmez diye düşünüyorum. 40 kırık küp, kırkınında kulp kırık kara küp. Ve yavaş yavaş finale geliyoruz. Tekrar haberi. Selam Ebirgin. Ben alıngan olmayarak katılganlıktan da yırtarım diye düşünmüştüm. Hmm. Evet Aladana beni de zorlayanlar arasında ama şimdiki göndereceğim tekerleme konusunda ağzımı bile açamıyorum. Ağzımı bile açmıyorum. Açmamak ayrı, açamamak ayrı. Acaba hani açamıyor mu, açmıyor mu? Ben onu merak ettim. Umarım... Yani ummayayım ne umsam kötü ders de peçek. Ha <gülüyor> <gülüyor> bir de tıpkı işte böyle pişkin pişkin demiş ki belki buna daydım idmanlısınızdır. <gülüyor> evet efendim, sağ olun sayenizde idman yaptık. Zihnimde ara ara tekrar ettiğim tekerlemelerden bir tanesi bu oldu. Sizin en uzun tekerleme ki Zeki Müren'in de çok iyi bir şekilde söylediği tekerleme Hadi bakalım bir de benim performansımı görün Bir Bu tarlaya bir işinlik kekere Bu tarlaya da bir, bir pir Bu tarlaya ekilen boz bir pir pis Bu tarlaya ekilen boz bir pir pis Bu tarlaya ekilen Sinir, sinir. <gülüyor> Bu eklenmiş niye da eklenmiş bir pis portuk eklenmiş bir pis portuk eklenmiş pis portuk. Bu eklenmiş pis portuk. Sen ne zamandan beri bu eklenmiş pis diye sormuş. Bu eklenmiş niye kekere mekreyle da pis portuk. Bu tarlaya eklenmiş niye kekere mekreyle Dadanım, bozala, pis ben de o zamandan beri bu tarlaya eklenmeyi şunu kekeremekereke dadanam bozala bozbahası pis borsuğum demiş. Oley. Oley de hafif e, lekeler oldu tabi. <gülüyor> Nedir? Bir pis borsuk zorluyordu. Sonra şu bu karışıyor. Yani metinden takip etmekte zorlandım tabi. Göz kayıyor mayo uzun tekerleme haliyle. Evet, yani Abheri'ye teşekkürlerimizle <gülüyor> dilimizin esnekliğine esneklik kattı. <gülüyor> Seher da oradan resim eklemeyi yeni öğrendim demiş ve bir tekerleme barındıran karikatür göndermiş. Alo, itfaiye mi? Alo, şemsi, jemci, jemci ay olmadı. Jemci baca baca ay, şemişim, pü, jemci ay ay. <gülüyor> Yani Şemsi Paşa pasajında şey çıkmış, yangın çıkmış. İşte adam ihbar edecek. Alo itfaiye mi? Alo Şemsi Cemciye mi? olmadı. Cemci Paşa Paşa jaj, jaj, jaj, ay ay ay. <gülüyor> Yukarıdaki karikatürdeki kediyi bulun demiş. Ne alaka ben? Alakayı kuramadım. Yani tekerleme şey karikatür iki amaca hizmet ediyor bir bulmaca bir de tekerleme. Eh. Ee, daha sonra Seher nedir Zeki Müren'in yıllar yıl önceki televizyon programında yukarıda benim söylemiş olduğum upuzun tekerlemeyi söylediği vid videoyu eklemiş zaten oradan epey bir yararlandım sağ olsun Seher değse daha kötü durumlara düşecektim. <gülüyor> Ve son mesaj, e, haberinin mesajı ''Evet teşekkürler Seher Hazat'' demiş ''Eklemiş olduğunuz video harika ve mebirgin için bir örnek teşkil etmesi ayrı bir güzellik'' hmm. Yani bir o kadar da beni düşünüyormuş haberi Sağ olsun ekonomik <gülüyor> ''Ey mebirgin neden vah başıma diyorsunuz ki?'' ''Zira ben üstesinden geleceğinizden hiç şüphe etmiyorum'' hmm. Siz ağzınızı dahi açmazken ben üstesinden gelebileceğim ha. Yani beni çok büyük görmeyin ya, gözünüzde büyütmeyin ey hapini. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım finali o zaman nedir? Haberinin imzasıyla bitirelim. E, orijinal şeyler oluyor çoğunlukla. Düşün, düşün ki düşün gelişsin. Dum, dum, dum. Bu arada bu sesli mesaj özel bölümünün bir versiyonu daha var. Orada sadece ben değil de tak da destek aldım. O zamanlar üzerinde çalışmamış vaziyetteydim. Çok daha fazla hata yapıyordum. O yüzden eski çalıştığım tak tak tak tak tak tak tak Birlikte bir kayıt yapmıştık. <gülüyor> o kaydı henüz düzenlememiş olduğum için yayınlamadım. Sanırım onunla da ilgilenebilirim. İlgilenirsem onu da yayına hazır hale getirebileceğim. <gülüyor> Katılımlarından dolayı Sehraza'da, Haberiye ve tabii ki M.Birgin'e teşekkürler. Bu <gülüyor> da değerli dinleyenlerimize. Bu uzun sesli mesajı dinleme zahmetine katlanmış olacağı için teşekkürlerimizi tutuyoruz. <Sessizlik> Ve bir başka sesli mesajda birlikte oluncaya dek esen kalınız diyerek kaydımızı sonlandırıyoruz. Temmuz 2009 diyerek <gülüyor>